Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, ben Zeynubi Ezgikaya. Programı Uygarız esmi yerine bir süreliğine ben sunacağım. Kendisi Nisan ayının ortasına doğru yeniden bizlerle birlikte olacak. GDO'lu tohum ve herbisit üreticisi, çok uluslu Monsanto şirketi, tohumda açık koda geçme kararı aldıklarını açıkladı. Şirketin RG departmanından Dr. Robert Freely, Monsanto'nun tohumlarının üretim süreciyle ilgili tüm bilgileri insanlığın hizmetine sunacaklarını söyledi. GDO'lu gıdalara etiket zorunluluğu ile ilgili çeşitli ülkelerde kararlar alınması ve baskının artması üzerine GDO üreticilerinin strateji değiştireceklerine dair haberler kamuoyunu uyarıyordu. Ancak Freyli, şirketin insanlığın ve dünyanın geleceğini ön plana alan bir şirket olduklarını herkese anlatacaklarını kaydetti. Monsanto'nun 30 Ağustos'ta açık kaynak koda geçeceği belirtiliyor. Bu tarihten sonra Monsanto'nun sahibi olduğu tüm tohumların nasıl üretildiği, içine hangi bakterigeninden ne kadar konduğu, tüm bu ayrıntılar Monsanto'nun web sitesinden yayınlanacak. Frehley, böylelikle isteyen kendi GDO'lu tohumunu evde üretebilecek diye konuştu. Dünya Tohumları Özgürlük Kolektifinden Mary Gurta ise Monsanto'nun bu açıklamasının tam olarak ne anlama geldiğini anlamak kolay değil. Ama bizim amacımız GDO'yu açık kota haline getirmekten çok GDO'lu tohumları tamamen ortadan kaldırmak diyor. Mauritius'un başkenti Port Louis'de sel felaketinin en az 11 kişinin canına ve milyonlarca dolarlık maddi zarara neden olduğu belirtiliyor. Meteoroloji uzmanları Afrika'nın doğusunda Madagaskar açıklarındaki takım adalardan oluşan ülkede bir saatten az bir zamanda 152 milimetre yağış düştüğünü, bunun tüm Mart ayı boyunca düşen yağmurdan sadece 70 milimetre az olduğunu açıkladı. Mauritius'un iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından etkilendiğini ifade eden başbakan Lavin Rangolam ise 1 Nisan'ı Ulusal Yaz günü ilan etti. Elektrik piyasası kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi kurulumunda üst sınır 500 kW'tan 1 MW'a yükseltiliyor. Üst sınır rekabetin gelişmesi, iletim ve dağıtım sistemlerinin teknik yeterliliği ve arz güvenliğinin temini gerekçeleriyle Bakanlar Kurulu kararı ile kaynak bazında 5 katına kadar artırılabilecek. Kanuna lisansa tabi olan rüzgar veya güneş enerjisi üretim tesisinin kurulacağı sahaların sahipleri tarafından başvuru yapılması halinde, aynı saha için yapılan diğer başvuruların dikkate alınmayacağı ve başvurularda tesislerin kurulacağı saha üzerinde, son 3 yıl içinde elde edilmiş en az 1 yıl süreli standartına uygun rüzgar veya güneş ölçümü bulunması zorunluluğu da hüküm altına alınıyor. Lisanssız Elektrik Üretim Derneği Başkanı Yalçın Kıroğlu, kanunun lisanssız elektrik üretimi sektörü için doping etkisi yaratacağını söylüyor. Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı köyde, tehlike sınırı litrede 10 mikrogram olan arsenik miktarının içme suyu şebekesinde 65,5 mikrogram, sokak çeşmelerinde ise 400 mikrogramdan fazla çıkması nedeniyle bu suların kullanımı yasaklandı. İlçede gerçekleştirilen rutin içme suyu analizleri doğrultusunda ilçe merkezine 10 km uzaklıktaki 90 hanede 350 kişinin yaşadığı köyün içme suyu şebekesiyle bazı sokak çeşmelerinden elde edilen numuneler laboratuvarda incelendi. Tehlike sınırı litrede 10 mikrogram kabul edilen arsenik miktarının içme suyu şebekesinde 65,5 mikrogram, bir çeşmede 977, başka bir çeşmede 486, köy camisinin şadırvanındaki suda da 403 mikrogram olduğu belirlendi. Bunun üzerine ilçe hıfzası kurulunca alınan kararla içme suyu şebekesi, cami şadırvanı ve sokak çeşmelerinden su kullanılması yasaklandı. Karar köy muhtarlığı aracılığıyla vatandaşlara duyuruldu. Şebeke yenileme çalışmalarına başlanacağı, ayrıca yeni su kaynakları aranacağı belirtiliyor. Kaz Dağları'nın bazı bölgelerinde altın arayan bir maden şirketinin sondaj borularından sızan atıkların içme suyuna karıştığı iddia edildi. Karaköy Köyü ile Kızıl Elma Köyü arasında yer alan altın arama sahasındaki sızıntının mahiyeti alınan örnekler üzerinden inceleniyor. Zira Karaköy Köyü muhtarı Ramazan Çakır içme suyu kaynaklarına ulaşan ve tarımsal sulama suyu olarak kullanılan deredeki durumla ilgili suç duyurusunda bulundu. Çanakkale Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri de dereden numuneler aldı. Su analizlerinin sonuçlarının yakında açıklanması bekleniyor. Buğday Derneği'nin kurucusu, zamansız bir şekilde kaybettiğimiz ekolojist ve çevreci Victor Ananias'ın Yemek ve Kültür Dergisi için hazırlanan, ancak yayınlanamayan ekolojik mutfağa giriş konulu yazısı, derginin 2013 kış sayısında okurlarla buluştu. Ananias, yazısında organik ürünler kullanmak isteyen, ancak doğal ve hormonsuz gıdaya ulaşmada şüphesi olanlara ya kendiniz yetiştirin ya da sertifikalı ekolojik ürün satın alın önerisinde bulunuyor. Ananias, Gıdalarınızı birçoğumuz gibi satın alıyorsanız, ürünün doğallığını, sentetik kimyasalların kullanılmadan, ekolojik döngülere zarar vermeden üretilmiş, yediğinizde sizde kalıntı yapacak maddeler içermeyen doğal ürünler için kanunu olan, sivil toplumdan kontrol organizasyonuna, devletinden satıcısına, üreticisine kadar herkesin birbirini kontrol edebileceği tek standart sertifikalı ekolojik üretimdir. Bu üretimden çıkan her üründe üzerinde sertifika kuruluşu, ulusal ekolojik logosunun bulunduğu, ekolojik, organik ya da biyolojik kelimelerinin birini sıfat olarak aldığı için alışverişte ayırt etmek gayet kolay diyor. Ekolojik ürünlerin bedelinin parayla ölçülemeyeceğini belirten Ananias'ın ekolojik mutfağa giriş yazısının tamamını yemekvekültür.com linkinden okuyabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan, Uygar Özsesmi. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.